Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet edecek olursa onu saptıracak yoktur kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur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 Müjdelenen o gariplerin arasına Bizleri de katsın. Allah subhanahu ve teala Ve Resul aleyhissalatü vesselam Bizleri dinine muhalefet etmemizden Yasaklamış Bu işleri yapmamız konusunda Bizleri uyarmıştır dinde nehy olunan işlerden bizleri şiddetle sakındırmış, uyarmıştır. Ve ayeti kerimesinde bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap isabet etmesinden sakındırsınlar, sakınsınlar buyurmuştur. Yine Rabb'ın haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir pek çetindir buyurmuştur Hud 102'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Muhakkak ki Allah kıskanır Allah'ın kıskanması kişinin kendisine Allah'ın haram kıldığı şeyi yapmasıdır buyurmuştur. Bu nedenle kardeşlerim elimde güzel bir eser var. Bu eserde ise özellikle yaratılanlar içinde kadınlara yönelik yapmasının şer'i olarak yasak olduğu 30 tane yasak zikredilmiş. İnşallah bunları sizlere nakletmeye çalışacağım. Allah öğrenip hakkıyla sakınanlardan eylesin. birinci yasak saç ekletmedir. Allah Resulü ve Vesselam'dan kadınların saçlarına ekleme yapmalarını yasakladığına dair rivayetler gelmiştir. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim güzel bir kızım var ve ona da bir talip var. Fakat kızımın saçları yer yer dökük, kel vaziyette. Ben bunun saçına ekleme yapıp da öyle mi vereyim? Yoksa ne yapayım diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a saç ekleyene de ekletene de lanet etsin buyurmuştur. Evet. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise Ensardan bir genç kız evlenmiş, hastalığa yakalanmış, saçları dökülmüştü. Saçlarını ekleme yapmak isteyince konuyu Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. O da ekleyene de ekletene de lanet etti. Evet kardeşlerim. Demek ki kadının güzelliğinden birisi saçı olmasına rağmen döküldüğünde ne olursa olsun ona saç ekletme günahların büyüklerindendir. Bu bu meselede yasaklama olan fiillerden bir tanesidir. Bu fiil belki insanı güzel gösterir. Estetik bakımından çekecilik verebilir ama Allah bunu haram kılmazsa asıl güzellik takva güzelliğidir. Çay tamam. İnsanın her ne kadar dışını örten elbisesi avretini örten örtüsü varsa da asıl örtü takva örtüsüdür. Bir Müslümana bir Müslüman kadına da yakışacak olan takvadır. Allah takvalı olanlardan eylesin. Evet. Zaten kadının kocası dışındaki kimselere güzelliğini göstermesi ve süslenmesi haramdır. Çünkü haram erkeklerin gözleri önünde zineti göstermesi hakkında yasaklama vardır. Demek ki saç ekleyene de ekletene de az daha sıkıyor. Allah haram kırıyor. Allah tutanlardan da İkinci yasaksa kardeşlerim veşim nams ve felç. Veşim dövme. İğne ve buna benzer bir aletle avuç içi, bilek, dudak ya da bedenin herhangi bir yerinden kanın akıtılması ve yerine sürme veya kireç taşı konularak yeşil rengi sahip olmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde çeşitli desen ve nakışlar yapılmaktadır. Bunlar dinde haram kılınan şeylerdir. Bu işlemi yapılan kadına vaşime dövmeci kadın söz konusu işlemin bedeninde yapıldığı kadına da mevşume denir. Kendi bedeninde dövme yaptırmak isteyen kadına da mus tevşime denir. Bunu Müslüm naklediyor. Nams, yüzde bulunan kılların yolunarak ya da bir başka yollarla yok edilmesidir. Bu işlemi yapan kadına namisa bu işlemi kendisi üzerine yaptırmak isteyen kadına da mütenammisa denilir. Hükmü birazdan gelecek. Sabredin. Felç, ön dişleri kesici dişler arasını açtırmaya denir. Dişlerinin aralarının açılması işlemi, yaşını daha genç gösterme, dişlerin daha güzel görünmesini sağlamak gibi amaçlarla gerçekleştirilir. Bu yaşlı ya da yaşlı olmasa da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 bu işleme ayrıca veşir de denilir. Bu üç davranışta da yasaklanmış, yapanlar lanetlenmiştir. Çünkü bu fiillerde Allah'ın yarattığının değiştirilmesi söz konusudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saç ekleyen ve ekleten kadına, dövme yapan ve yaptıran kadına lanet etmiştir. Allah bu yasaklardan uzak olanlardan eylesin. Yine Ebu Cuheyfeden gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam Efendimiz hacamat yapmak karşılığında kan parası almayı, köpek satıp parasını almayı, zina yoluyla kazanç elde etmeyi, dövme yapan ve yaptıran kadına, faiz yiyen ve yedirene ve suret yapanlara lanet etmiştir. Bu hadisi Buhari nakleder. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Bu fiilleri işleyenlerden uzak kalsın kardeşlerim. Evet. Üçüncü yasak. Koku sürünüp dışarıya çıkma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz kadınlardan birisi. Yatsı namazına katıldığında o gece koku sürünmesin buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Üzerine buhur isabet etmiş olan herhangi bir kadın Bizimle birlikte yatsı namazına katılmasın buyursun, buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Herhangi bir kadın güzel koku sürünür de bir topluluğun yanından geçer ve onun kokusunu erkekler alır, diğerleri alırsa o kadın zaniyedir, zina etmiş gibidir. Evine döndüğünde aynı cima etmiş gibi, gusül eder gibi gusül etsin buyurmuştur. Evet, Allah anlayanlardan eylesin, Müslüman kadınları böyle duruma düşmekten beri buyursun evet maalesef evlerinde giyimine kuşamına dikkat etmeyen kadınlar maalesef dışarıya çıktıklarında en güzel giysilerini giyerler en güzel kokularını sürenler var tabi yapanlara diyorum koku sürünmekten hedildiği gibi dış örtüsünü güzelce örtüp dışarı çıkmayı din bildiriyor ihtiyaç olmadan dışarıya çıkan kadınların hakikaten tesettürüne de dikkat etmedikleri ve birçok vahkanında meydana geldiği aşikardır. Evet. O yüzden atalarımızın şöyle bir sözü var. Kadın evinde istediği gibi hareket eder. Dört duvarın arasında. Buradaki söz konusu dışarı. Pantolon giyemez diyenler var ama bunların delillerini öğrenmek isterim ben de. Evet. Dördüncü yasak da yabancı erkeklere zineti gösterme haramdır. Rabbimiz spanuku ve Teala Ahzab 33'te ilk cahiliye adetinde olduğu gibi teberuşte bulunmayın. Yani Kadınlar dışarıya çıktığında yürüyüşlerinde cilve yaparlardı, kırıtırlardı. Hatta ayaklarına halhal takar. Bir erkeği gördüklerinde eteğinin ucundan şöyle biraz yukarıya doğru kaldırır. Bacaklarının görünmesini sağlar ve ayağıyla da yeri teperdi. Hani böyle boğalar olur ya azgın boğalar saldıracağında ayağını böyle yeri kaşır. Aynı kadınlar yere vurur ayağındaki halka ses yapar erkek de ona doğru bakardı işte Allah Azze ve Celle ilk cahiliye adetinde olduğu gibi teberruşte bulunmayından kasıt budur. Kadınların yürüyüşünü kırıtması cilve yapmasını yasaklamıştır ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennem halkından iki sınıf vardır ki ben onları henüz görmedim Beraberlerinde sığır kuyruğuna benzer kırbaçlar bulunan ve bunlarla insanları döven kimse, ikincisi ise ki, giyinik çıplak kadınlardır. Meylederler ve meylettirirler. Bu kadınların başları büyük deve hörgüçleri gibidir. Onlar ne cennete girer ne de onun kokusunu duyarlar. Halbuki cennetin kokusu şu kadar mesafeden duyulabilir buyurmuştur. Evet kardeşlerim bakın ne kadar şiddetli bir tehdit değil mi? Elem verici bir azap dünya hayatında yabancı erkekler huzurunda güzelliğini sergileyen kadınlara yöneltilen ağır bir tehdit ve azap böyle bir davranış her ne kadar anlık bir neşe veya anlık bir sevinç, anlık bir gönül eğlendirme olsa da Kıyamet gününde hasret ve pişmanlıktan başka bir şey değil. Böyle bir tutum cennetten mahrum kalıp cehenneme atılmanın sebeplerindendir. Allah hakkıyla yasaklara uyan imtihanı kazanın, samimi kullardan eylesin. Bazı insanların sırf başını örtme dindenmiş gibi algılamaları, geri yanlarının hiçbir zaman İslam'a uygun olmamaları onların giyinik çıplak olmasının sebebidir. Kadın kadına rahat oturuş yapabilir. Buradaki yasaklılık kadının dışarıya çıkarken dış örtüsüne dikkat etmesidir kadının Müslüman kadınlar arasındaki hareketi istedikleri gibi oturabilirler. Ama müşrik olan bir kadının yanında bir Müslüman kadın dış örtüsüyle bulunma mecburiyetindedir. Çünkü müşriklerin kadınları da erkekler mesabesindedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kadın derken buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Pantolonunu giyer, artık ne giyer kendisi bilir. Müslüman kadının, Müslüman kadının yanındaki hareketi normal, sakınmayacağı insanların yanındaki duruş hareketidir, giyimidir. Ama yabancı, müşrik hükmünde olan bir kadının yanındaysa dış örtüsü. Artık siz bilirsiniz onu. Beşinci yasaksa kocasının yatağa gelme isteğini yerine getirmekten kaçınması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek hanımını yatağına davet ettiğinde kadın gelmez ve bu sebeple koca hanımına öfkeli olarak geceyi geçirirse sabah oluncaya dek melekler o kadına lanet ederdir. Altıncı yasaksa kardeşlerim evlilik sırlarının ifşası Ebu Said El Hudri naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde Allah katında sahip olduğu konum bakımından en şerli kimselerden birisi karısının kocasıyla arasındaki mahrem meselelerini bir başkasına ifşa etmesidir buyurmuştur. Kıyamet gününde Allah katında sahip olduğu konum bakımından en şerli kimselerden birisi karısı ile kocası arasındaki meseleleri karşılıklı olarak birbirlerinden istifade eden ve daha sonra da hanımının sırrını ifşa eden adamdır buyurmuştur. Dinimiz kadın olsun erkek olsun Evdeki mahrem meselelerini dışarıya ifşa etmeyi, anlatmayı yasaklamıştır. Kim bunları anlatırsa kadın olsun, erkek olsun Allah'ın lanetini uğrayacaktır. Çok ağır bir tehdidi vardır. Yine yedinci yasak kardeşlerim, kocası yanındayken bir kadın izni olmadan nafile oruç tutmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadın kocası yanındayken onun izni olmaksın oruç tutması helal değildir. Yine kocasının izni bulunmaksın evine birinin girmesine izin verilmez buyurmuştur. Sahabenin birisi hemen Ey Allah'ın Resulü eğer o hastaysa onu ziyaret etmek istersek bize ne buyurursun dediğinde kocasından izin almadıkça bunu yapmayın demiş. Ve peki bu ise celebi ise işte o ölümdür. İşte o ikisinin baş başa evde kalması ölümdür buyurmuştur. Sekizinci yasaksa kocasının evinden izni olmadan infakta bulunması. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir nakilde veda haccı senesinde hutbesinde aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kadın kocasının evinden beynin izni olmaksızın infakta bulunamaz. Evet. Aslında hepsi kolaylıktan uyabileceğimiz yasaklar değil mi? Bu hadis bizlere kardeşlerim kadının kocasının Malından infakta bulunacakken izin almasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Bunun zorunlu olduğunu idrak edip buradaki infak ve harcamada bulunmaktan maksat malın zekat, sadaka, herhangi bir ihtiyacın giderilmesi, yolda kalmışa yardım, nafakasını temin edemeyene destek gibi şer'i yollara sarfedilmesidir. Eğer kadın kocasının da izni bulunması şartıyla kocasına ait olan bir maldan zikredilen meşru yollara harcamada bulunursa, kocasının kendi malından infak ile kazandığı sevap gibi kadın da sevap alır. Ayşe annemizden gelen bir rivayette, Vesselam, kadın evinin yiyeceğinden herhangi bir mevsedete yol açmaksızın infakta bulunursak, bu infakın ecrini kendisi çalışıp kazandığı maldan infak edebilmesinden dolayı olan ecride koca alır. Malı koruyan kişi içinde benzer durum geçerlidir. Hiçbiri diğerinin ecrini eksiltmez. Evet. Allah uyanlardan eylesin. Aleyküm selamlar. Kadınlar için dokuzuncu yasak kocaya isyandır. Allah razı olsun. Saliha bir hanımın kocası ile geçiminde kanaatı söz dinleyip itaat etmeyi elden bırakmaması gerekir. Aleyhisselatü vesselam kadınların kocaları ile iyi geçinmelerini onlara iyilikte bulunmalarını emretmiş kocalarına isyan edip kötülük etmelerini yasaklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir kimsenin Başka birine secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emred emrederdim buyurmuştur. Hadisi baştan alacak olursak Muaz Şam'a gidiyor. Ticaretten uğraşıyor. Orada herkesin birilerine secde ettiğini görüyor. Medine'ye geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Muaz Neden secde ediyorsun? Ey Allah'ın Resulü gördüm ki Gittiğim yerlerde Emirlere, krallara, Rahiplere secde ediliyor. Düşündüm ki eğer Secde edilecek birisi varsa Bu da Allah'ın Resulü. Ben de tuttum sana secde ettim Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan Gayrısına secde olmaz. Eğer birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının erkeğine secde etmesini emrederdim. Hatta erkeğin her tarafı irin olsa, kadın diliyle yalasa, yine de hakkını gereği gibi yerine getiremez buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah kocasına muhtaç olduğu halde eşine teşekkür etmeyen kadına bakmaz buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en hayırlı kadının kim olduğu sorulduğunda bakın emrettiğinde itaat eden, baktığın zaman sevinç duyduğun hem kendi nefsini hem de kocasının malını koruyan kadındır buyurmuştur. Allah sizleri onlardan eylesin. Bütün Müslüman kadınların kocalarına itaat ederek sözlü ve fiil olarak kocalarına kötülük etmeyerek Rabbini razı etmesi gerekir ki çünkü kocası onun hem cenneti hem de cehennemidir. Kadının kocasına göstereceği bu itaat o bir günahı emredecek olsa bile mutlak bir itaat mı? Tabii ki hayır. Haluka isyanda mahluka itaat olmaz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a isyan olan konularda yaratılmışlara itaat olmaz. İtaat ancak maruf şeylerdendir buyurmuştur. Aleykümselam ve Rahmetullah. Hoş geldin. İmam İbnül Kayyim diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Kocaya itaatın farz olduğu konusunda zikrettiklerimiz kadının helal olmayan konularda itaat göstermesini kapsayıcı değildir. Kocanın hayiz döneminde veya hoş olmayan yerden veya Ramazan ayı günlerinde cinsel birleşimde bulunmayı istemesi ve buna benzer masiyetler misal olarak verilebilir. Allah'a isyan olan yerden yaratılmışa itaat yoktur. Onuncu yasaksa kardeşlerim Hiçbir şey yokken boşanmak istemez. Evlilik Allah'ın ve Resulünün bizleri teşvik edip özendirdiği meşru amellerdir. Evlilik erkek ile kadın arasında kurulan şerî bir bağdır. Evliliği belirli sınırlar çerçevelemekte, belli kanunlar düzenlemekte, belli amiller etkisi altına almaktadır. Bu ameller ya Rabbani toplumun yapısında bir tuğla olacak, Kur'an ve sünnetin hidayetinden beslenen İslami bir ailenin kurulması yönünde etki edecek ya da hem karı kocaya hem de çocuklara ve topluma olumsuz etkiler yapacak şekilde aileyi bozup parçalamak yönünde etki edecek. Bu nedenle kardeşlerim Allah yaratıcımız Hakkımızdaki her şeyi en iyi bilen Rabbimiz, ahlakların, huyların birbirine uymayabileceğini, fikirlerin ahenk içinde olmayabileceğini de bilmektedir. Bizim için evliliği meşru kılıp teşvikte bulunurken, hikmeti gereği boşanmayı da meşru kılmıştır. Böylelikle eşlerin aralarını düzeltme adına başka yol kalmayınca boşanarak ayrılmayı helal kılmıştır. Fakat Rabbimiz subhan ve Teala bu boşanma için belli bir sistem koymuş, belli sınırlar çizmiş, her isteyen kadın ve erkek bu sınırları ve sistemi aşıp geçemez. Bu sınırlardan birisi de kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamış olduğu hiçbir gerekçe bulunmadığı halde kadının kocasında kendisini boşamasını istemiştir. Ve hiçbir gerekçe yokken kocasından kendisini boşamasını isteyen herhangi bir kadına cennetin kokusunun haram olduğunu söylemiş ve kokusunu dahi duyamayacağını belirtmiştir. Allah şeytanın her türlü vesvesesinden bizleri korusun. 12. yasaksa nankörlük etme. Allah'ın Resulü İslam'tı ve bana cehennem gösterildi. Bir de baktım ki cehennem ehlinin çoğunluğu kadınlar. Onlar küfür ederler. Allah'a mı küfür ederler diye sorulduğunda eşlerine, eşlerinin kendilerine olan güzel muamelelerine ve iyiliğine karşılık küfür, nankörlük ederler. O kadınlardan birine bütün zamanlar boyunca iyilikte bulunsa, ve sonra bir kötülük yapsan ben senden bir şey görmedim ki zaten senden bir hiç hayır ummadım ki derler. İşte bu nimete nankörlüktür buyurmuştur. Yine Esma'dan gelen rivayette biz kadınlarla beraberken ve vesselam yanımıza uğrayıp selam verdi ve şöyle dedi. Erkeğin kadına selam veremez diyenlere bir delildir aynı zamanda. Bize nimet verenlere küfretmekten sizleri sakındırırım. Ey Allah'ın Resulü nimet verenlere küfretmek nedir dedik? İçinizden birisi ana babasının yanında uzun süre evlenmeden evde kalır ve evlenmek de istemez. Ardından Allah Azze ve Celle kendisine bir koca ve bu kocadan mal ve evlat nasip eder. Daha sonra da kızıp ben bu adamdan hiçbir gün hayır görmedim der. İşte bu nimete nankörlüktür. Evet. Kocaya nankörlük etmek, nimete nankörlük etmekle aynı şeydir. Bu da kocadan gelen nafakaya öfke duymakla eş değerdir. Bu durumu Ali Selatü vesselam en güzel şekilde beyan ve izah etmiştir. Böylelikle kıyamet gününde kocasına yaptığı muamelesi hakkında iyilik mi yaptın Nimetine nankörlük mü ettin? Nafakasını beğenmemezlik mi ettin? diye sorulduğunda Allah huzurunda hiçbir kadının mazereti kalmayacaktır. Allah ahlakımızı düzeltenden hayırda yarışanlardan eylesin. Nankörlük yapıp şeytanın yoluna gidenlerden eylemesin. Maalesef bu ahlak ne gibi tehlikeli bir sona ve ne derece büyük bir günaha sebep olduğunu bildikleri halde birçok Müslüman hanım arasında yaygın olarak görülmektedir. Kadınların birbirini uyarıp sakındırmaları gerekir. Çünkü bu ahlak kıyamet gününde kadının başına gelecek azabın sebeplerinden birisidir. Allah'ım bizleri mağfiret etsin. 12. yasaksa yabancı erkeklerle yalnız kalma, halvet. Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayette, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hutbesinde mahrem bir kimse bulunmaksızın bir adam bir kadınla kesinlikle kapalı kapıları ardında yalnız kalmasın buyurmuştur. Bin aleyhissalatü vesselam kadınların yanına girmekten sizleri sakındırırım buyurmuştur. Ensardan bir adam Erkeğin yakınları hakkında ne buyurursun Ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda o ölümdür buyurmuştur. Yani kayınbiraderi. Evet kardeşlerim bu iki hadis birbirine yabancı erkek ve kadının yalnız baş başa kalmalarının haramlılığı konusunda çok açık ve net bir rivayettir. Birçok kadının konu hakkında gevşeklik göstererek aile dostu adı altında yabancı erkeklerin yanlarına girip oturmalarına izin vermelerine sıkça rastlanmasından ötürü birçok müşkülatların gündeme gelmesi, birçok namusların kirletilmesi ve birçok yuvaların maalesef yıkılıp gitmesine sebep olmuştur. Müslüman kadına düşen görev kocasının evine ancak kocasının razı olduğu kimselerin girmesine müsaade etmesidir. Tesettürüne hicabına baş başa halvette kalmama ihtiyaç olduğu kadarıyla yetinme gibi şer'i kurallara dikkat etmek şartıyla kocasının müsaade ettiği yabancı erkeklerle bulunabilir. Ancak yabancı bir erkekle kocasının ya da mahremlerinden birinin bulunduğu bir ortamda bile olsa sırf beraber oturma ya da muhabbet etmek için oturamaz. Yabancı bir erkeğin yanında bulunmak ancak tıbbi bir sebep ya da evlilik gibi şeri ihtiyaçtan dolayı olabilir. Allah hakkıyla tutanlardan eylesin. Rabbim bu gibi olaylardan bizleri bere buyursun. Evet. 13. yasaksa yabancı erkeklere bakmaktır Rabbimiz Subhanahu ve Teala kadınların bakışlarını yabancı erkeklere yöneltmekten korumalarını emretmiş mümine kadınlara söyle gözlerine sakınsınlar namuslarını korusunlar buyurmuştur Nur 31'de İbni Kesir bu ayetin tefsirinde Allah'ın mümin kadınlara söyle gözlerini sakınsınlar Sözü, kocaları dışında kalan ve bakılmalarının yasakladığı kimselere bakmaktan sakınsınlar anlamındadır. Bundan dolayı birçok alim kadının yabancı erkeklere şevhetli ya da şevhetsiz olarak bakmasının kesinlikle caiz olmadığını bildirmişlerdir. Bu yasağın illeti şudur, kadınların erkeklere, Erkeklerin de kadınlara bakmaları zina'nın öncüsüdür. Ali vesselam ve efendimiz Ademoğlunun oğlunun zinadan nasibi vardır. Gözünkü bakma, dilinki konuşma, kulağınki dinleme, elinki tutma buyurmuştur. Evet, Allah zina'nın her türünden bizleri beri buyursun. Demek ki mümin erkek olsun, mümin kadın olsun, gözlerini sakındıracak ve iffetini, namusunu koruyacak. On dördüncü yasaksa yabancı erkeklerle tokalaşma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinizin başının, Demirden bir iğne ile dürtülmesi kendisine helal olmayan bir kadına dokanmasından daha hayırlıdır buyurmuştur. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam birinizin başının demirden bir iğne ile dürtülmesi veyahut kafasının ortasından bir çiğinin çakılması onun bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır buyurmuştur bunu taberani el kebir nakletmiştir evet kadınlarla tokalaşmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış ve benim bir kadından aldığım söz onun ahdidir ben kadınlarla tokalaşmam ''Benim yüz kadına olan sözüm bir tek kadın olan sözüm gibidir.'' buyurmuştur. 15. yasaksa erkeklere benzemeye çalışma. Özelden yazı yazmayın. Abdullah bin Abbas'tan gelen bir rivayette, Ali ve sallam hal ve hareketlerinde kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etti. Bir diğer rivayette ise Ali ve sallam erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara, kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lanet etmiştir. Demek ki. Burada dikkat edilmesi gereken, gerek konuşmada, gerek takındıkları hal ve harekette, gerek kıyafette, süslenmede ya da kadınlara özgü daha başka yollarda erkeklerin kadınlara benzemeye çalışmaları haramdır. Aynı şekilde de kadınların da sesi kalınlaştırma, hal hareket, giyim, kuşam bakımından erkeklere benzemeye çalışmaları haramdır. Allah Subhanahu ve Teala bunu tutanlardan eylesin. Maalesef bugün ad izinin it izine karıştığı gibi erkekle kadını yolda bile tanıma artık zorlaşmaya başladı. Yürüyen erkek mi, kadın, konuşan erkek mi, kadın mı? Hepsi birbirine karıştı gitti. Allah Müslüman kadınları namusta kılsın dininin emir ve nehiilerini tutanlardan eylesin yine bu giyimde kuşamda Ayşe annemizden gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam topuklu ayakkabı giymeyi kadınlara yasaklamış ve düz ayağı düz olan ayakkabı giymeyi emretmiştir On altıncı yasaksa kocasına bir başka kadını vasf etme. Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayette, Allah kendisine rahmet etsin, Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kadın, kadının tenine aynı örtü altında dokunup da sonra onu sanki gözüyle görüyormuşçasına kocasına anlatmasını buyurmuştur. Bu yasaklamanın nedeni şudur kardeşlerim. Erkek, kadının vasıflarını duyunca arzuları kabarır, gönlü alevlenir, nefsi, güzelliği vasfedilen kadını isteğiyle yanıp tutuşur. Bu tür vasfedişler güzelliği anlatılan kadının arzulanmasına davetiye çıkarmaktadır. Böyle bir arzu sonucu oluşan tutkunluklardan dolayı da birçok olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadının vücutunu veya hatlarını eşine, erkeğine anlatmasını dinimiz yasaklamıştır. 17. yasaksa başka bir kadının avretine bakma ya da aynı örtü altında tenleri dokundurmanın yasak olması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 ne de kadının aynı örtünün altında dinimiz yatmayı yasaklamış ve avret mahaline ister kadın olsun ister erkek olsun birbirlerinin avret mahaline bakmayı dinimiz yasaklamıştır. 18. yasaksa mahremsiz yolculuk etme Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın beraberinde mahremi bulunmaksızın üç gün mesafedeki yolculuğa çıkmasın. Yine Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette, kadın beraberinde kendisinden olan bir mahreme veya kocası bulunmaksızın herhangi bir zamanda iki günlük bir mesafe yolculuğa çıkmasın. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, Allah'a ve ahiret gününe inanmış olan bir kadının beraberinde mahreme bulunmaksızın bir günlük bir mesafeye yolculuğa çıkması helal değildir buyurmuştur. Yine ve Vesselam kadın beraberinde mahrem bulunmaksın yolculuğa çıkmasın. Bunun üzerine bir adam kalkıp ey Allah'ın Resulü benim hanımım haç için yolculuğa çıktı. Ben de falan savaş için yazıldım. Allah Resulü ve Vesselam git ve hanımınla beraber haccet buyurmuştur. Evet. Bu da en son kalan sünnetlerdendir. Bir gün bir gecelik mesafeye bir kadın mahremsiz olarak yola çıkmasın buyurmuştur. 19. Yasak ihtiyaç bulunmaksın evden dışarı çıkmak. İmam Ebnül Cevzi Rahimallahı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 Yolun ortasından değil, kenarından yürür, buyurmuştur. Müminlerin annesi Ayşe annemiz, Aleyhisselatü Vesselam, kadınların ihtas ettikleri şeylere yetişseydi, İsrailoğullarının kadınlarının engellendiği gibi, onların mescide gelmelerine engel olurdu, buyurmuştur. i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette, aleyhissalatü vesselam efendimiz evleri kendilerine daha hayırlı olduğu halde kadınlarınıza mescitleri yasaklamayın buyurmuştur. Evet. Kadınların mescide gitmeleri haram değildir. Ama dışarıya çıktıklarında dış örtülerini koruyacaklar, koku sürünmeyecekler, Yabancı erkeklerle tokalaşmayacaklar. Baş başa yabancı bir erkekten bir odada kalmayacaklar buyuruyorlar. Evet kardeşlerim. Musibet anında dövünme, elbiseyi parçalama yasağı. i̇bn Mesud'dan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanaklarını düven yakasını bağrını yırtan ve cahiliye davası güden bizden değil, değildir buyurmuştur. Ebu Bürde bin Ebu Musa'dan gelen bir rivayette Ebu Musa'ya bir ağrı isabet etti ve bayıldı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı ailesinden olan bir başka kadın bağırdı. Ama Ebu Musa hiçbir cevap veremedi. Ayıldığında şöyle dedi. Ali'sennati vesselam'ın beri olduğu şeyden ben de beriyim. Çünkü Ali'sennati vesselam salika, halika ve şakadan beridir. Salika musibetle karşılaştığında sesini yükselten kadın Halika, musibetle karşılaşınca saçlarını kazıyan kadın. Şakka, musibetle karşılaşınca elbisesini parçalayan kadın. Bu iki hadiste kardeşlerim, musibet anında yüksek sesle ağlamanın, elbiseyi parçalamanın ve saçları kazımanın haram olduğu konusunda açık ve nettir. Bu davranışların üçü de matemlerin 40'ı, 52'si adı altında yapılan anma toplantılarının genel görünümü haline gelmiştir ki bunlar haramdır. Her Müslümana düşen görev kaybettiği kişi ardından duyduğu hüzünde şeri sınırlara riayet etmektir. Misal Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın Oğlu İbrahim vefat ettiğinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde, Allah Resulü ağlıyor. Sahabe diyor ki, Allah Resulü, sen de mi ağlıyorsun diyor. Allah Resulü diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, ey İbrahim diyor. Biz seni çok seviyoruz. Ve seni kaybettik. Üzülüyoruz. Kalp mahzun oldu. Göz yaşardı diyor. Vallahi bu isyandan değil diyor. Demek ki kardeşlerim insanın üzülmesi. Bu üzüntüsünün ardından gözyaşı dökmesi gayet doğal bir şey. Burada yasaklanan isyan babıdır. Allah hakkıyla uyanlardan ve kendisinden korkanlardan eylesin. 22. yasaksa ölü ardından ağıt yakma. Ölmüş olduğu terbiyeler Yedikleri içtikleri şeyler Ortamları Muhakkak ki hakkı duymaya insanları bazen mani kılıyor Veya Tasip veya tutuculuk Bazı şeyleri anlamaya insanı manidir Allah bize nasıl Hayrı ulaştırmışsa Onlara da ulaştırsın Benim ona Kızmamın sebebi Hakikaten odayı karıştırıyor. Birçok nikleri var bunun. Birçok. Bu niklerle gelip kasten yapıyor bunu. Bazen tahammül sınırını insanda kaçırıyor. Yani tahammül edeceğimi bilseydim, yok onu da anladım onu da. Tahammül edeceğimi bilip de konsantremi bozmayacağına inansaydım atmazdım. Ama hakikaten tahammülümü zor duyur zorladığı için yaptım. Arkadaşlar burada din anlatılıyorsa, doğru anlatılıyorsa muhakkak ki yani vahyi anlatmada önce lafzın beyanı daha sonra lafzın dalalet ettiği mananın beyanı vardır. Rabbimiz sübhan ve Hüveteala önce öğrenmemiz gereken kelimeyi arkasından da o kelimenin içini dolduracak cümleleri beyan eder. Kardeşim daha kelime çıkmadan hemen kelimenin ne olduğunu arkasından anlatırken içindeki başka kelimeyi, noktayı, virgülü sorma. Bunlar dinleme değil. Bunlar dinleme değil, anlamaya çalışmada değil. Birisi konuşurken konuştuğunu anlamadan cevap vermeye çalışan bir insan onu dinlemiyor demektir. Dinlemeyen birisi soru soruyorsa bu da hayır demek değildir. Bunlar bir meselenin tahlilidir. aleykümselam selam ve rahmetullah hoş geldiniz. Allah hayırdan ayırmasın. İman varsa muhakkak küfür de olacak. Tevhid varsa muhakkak şirk de olacak. Bunların ehilleri de olacak. Ama her şeyin bir aleti var. Şimdi sineklikler var. Sinek giremeyince camdan bir yerden sinek kaçtı mı hani elde böyle plastik bir şeyler var gördüğün yerden tak diye vurup indiriyorsun ya onlardan da bazen kullanmak gerekiyor evet neyse Allah bizler ıslah etsin 22. yasaksa ölü ardından ağıt yakma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar arasındaki iki davranış kendileri hakkında küfürdür soya nesebe sövme ölü arkasından ağıt yakma evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben iki bed sesle harbetmek için gönderildim diyor birisi ölülerin arkasından yakılan ağıt ve birisi de soya nesebe sövmektir diyor yine aleyhissalatü vesselam efendimiz ölünün arkasından ağıt yakan kadın ölümünden önce tövbe etmediği takdirde kıyamet gününde üzerinde katrandan bir elbise ve uyuzlu bir gömlek bulunduğu halde diriltilir diyor. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim. Evet ağıt yakan kadın için bildirilen bu şiddetli tehdide kıyamet gününde düşer olacağı bu azaba bir bakalım yakınları vefat etmiş olan kadınların ölümü bildirmek için sergiledikleri davranışlar ibret nazarıyla ve düşünerek bakmamızı hak emrediyor ve bu davranışlardan dolayı bu kadınlara dinimiz tövbe etmeyi tavsiye ediyor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 23. yasak ölenin arkasından 3 günden fazla yaz tutma. Fakat ölen kocası ise bunun yaz suresi 4 ay 10 gündür kardeşlerim. Zeynep binti Ebu Seleme'den gelen rivayette ve Vesselam'ın hanımı Ümmü Habibe'nin babası öldüğünde yanına gitmiştim. Ümmü Habibe sarı renkli haluk kokusu gibi bir koku istedi. Önce bir kıza cariyeye sürdü, sonra kendi yüzünün yan kısımlarına süründü. Ardından da vallahi kokuya bir ihtiyacım yok ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mimberdeyken Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kadının üç günden fazla yas tutması helal değildir. Sadece kocası için dört ay on gün yas tutar sözünü duyduğum için duyurmuştur. Bir kadının yası iddeti 4 ay 10 gündür. Anne babası, yakını, çocuğu ölmüşse ona da 3 gündür diyor. Evet. Allah tutanlardan eylesin. 24. yasaksa cenazeyi takip ümmi atiye'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu vesselam cenazeleri izlemekten biz kadınlar nehyolunduk buyurmuştur. 25. yasaksa kahinlere, medyumlara, müneccimlere gitmek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kahine gidip ona bir şey soranın namazı 40 gün kabul edilmez buyurmuş. Kim bir kahine gider onun sözünü dinler, onu tasdiklerse İslam'dan nasibi yoktur buyurmuştur. Evet. Kahve falına bakma ele baktırma, muska yaptırma vesaire, Allah bunları haram kılmış ve bunu yapanın İslam'dan nasibi olmadığını söylemiştir. 26. yasaksa evlatlara beddua etme. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendinize beddua etmeyin. Evlatlarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Allah'tan istekte bulunup da kabul edilen bir ana denk gelirseniz de isteğinize icabet eder buyurmuştur. Evet kardeşlerim bu hadis bizlere duaların kabul edildiği bazı değerli vakitlerin bulunduğunu beyan ediyor. Allah hakkıyla Rabbına dönen hakkıyla ondan mağfiret dileyen ve ona dua edenlerden eylesin. Bir kadın Devesine beddua ediyor, lanet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına söyleyin devesini çözsün, palanını alsın çünkü o lanet uğradı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse kafir olayım, kafir gibi olayım demesin aynı o dediği gibidir diyor. Hiçbiriniz çocuğunuza beddua etmeyin malınıza beddua etmeyin o da ona uğrağı artıyor. Allah bizi sabırlardan eylesin. Düşünün kardeşlerim şimdi kızdığınız bir nefsiniz bir eşiniz bir çocuğunuz bir malınız olduğunu düşünün. Ona lanet etseniz o bela yine size bulmuyor mu? Öyle değil mi? Ettiğiniz kızgınlık anındaki o söz neyi kolaylaştırıyor ki? Ama bunun öte, Ya Rabbi beni ıslah eyle, eşimi ıslah eyle, çocuklarımı ıslah eyle, hayırlı eyle, bana bunu kolaylaştır, bunu benim için iyilerden eyle diye dua edilse, daha hoş değil mi? Hem gönül yumuşar, hem de hareketler güzelleşir, hem de Rabb'ın rahmetine erilir. Ama bunun zıttına yapılan her şey, belayı gidermediği gibi belayı da katmerleştiriyor. İşte bu yüzden de Allah da yasaklıyor. 27. yasaksa Müslümanlarla üç günden fazla küs kalma. Kardeşlerim İslam dini ülfet, muhabbet dinidir. Yardımlaşma, dayanışma dinidir. Dolayısıyla Müslümanlar birbirine olan sevgi ve merhametlerinde bütün bir beden gibidir. Bedenin bir uvzu rahatsız oldu mu Diğer uvuzlarda ne olur? Uykusuz kalarak, ateşlenerek etkilenirler. Bu sebeple İslam, karşılıklı buuz etmekten, haset beslemekten, birbirine sırt dönmekten, ilişkileri kesmekten nehyedilmiştir. Ve Müslümanın kardeşiyle üç geceden fazla küs kalmasını yasaklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir Müslümanın kardeşiyle üç geceden fazla küs kalması helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar. Biri yüzünü döner, öteki de döner. İlk önce selam veren en hayırlılardandır. Buyurmuştur. Allah bizleri hayırlılardan eylesin. Evet. Küsmek ancak şerih nedenlerle olabilir. Fasık veya bidatçı birinden ayrı durma. Bu küsmek gibi değildir. Bunlarla ülfeti kesme, onlardan ayrılma zaten her Müslümanın görevidir. Çünkü bu gibi kimselerle küsme küsme değil onlardan ayrı durmadır ki bu da bidat ateşini söndürür. İstedikleri fasıklığa onay verilmeyip inkar edilmiş olur. Ayrıca bu kimselerden beri olma küs olma manasına değildir onları takınılan bu tavrın sebepleri üzerinde bir an olsun düşünmeye itecektir. Bu tavrın etkisiyle de belki bu sebeplere tutunmaktan vazgeçip bidat ve fasıklığı terk edeceklerdir. Allah bizlere hayırda kalsın. 28. Yasak Hizmetçilere kötü muamele etme İbni Ebu Mesud El Bedir'den gelen rivayette bir kölemi kırbaçla dövdüm arkamdan "Ey Ebu Mesud, şunu bilmelisin." diye bir ses duydum. Ama öfkemden dolayı arkama bakmadım. Ses bana yaklaşınca bir de baktım ki Ali Selatü vesselam, "Şunu bilmelisin ki ey Ebu Mesud, şunu bilmelisin." diyordu. Elimden kırbaca attım. Ali Selatü vesselam, "Şunu bilmelisin ki ey Ebu Mesud, ''Senin bu köleye güç yetirmenden daha fazla, Allah'ın sana gücü yeter. Bir daha bundan sonra hiçbir köleyi dövmeyeceğim.'' dedim. Evet, bu hadiste köle bile olsa ona karşı yumuşak ve samimi bir şekilde davranılmaya dinimiz teşvik etmiş. Affederek, öfkeyi tutarak ve Allah kullarına nasıl ediyorsa. Öyle idare ederek muamele edilmesine yönelik bir tembih bulunmakta ve dikkat et diyor. Sen buna nasıl güç yetiştiriyorsan bundan daha fazla Allah'ın sana gücü yeter diyerek de bize güzel bir terbiye verilmiştir. Yine hadis-i şerifte kardeşlerim. Muhakkak ki Allah dünyada insanlara eziyet edene eziyet edecektir buyurmuştur. Evet. Allah kendi nefsine yakışmayanı başkasına yapmayanlardan eylesin. Evet. Dinimizin ne kadar güzel koyduğu kuranlar var değil. Mi? Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Kendi nefsine layık görmediğini başkasına yapma. Kendin için istediğini hayrı din kardeşin için de iste. İşte dinimizin şiarı budur. 29. yasaksa komşuya sıkıntı verme. Dinimiz bunu yasaklamış. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde o kadar bahsetmiş ki Cibril gelmiş gitmiş, ö gelmiş gitmiş neredeyse diyor komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim diyor. Ve yine aleyhissalatü vesselam bir sözünde Ey Ebu Zer. ''Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşunu da düşün.'' Evet, hiçbir Müslüman erkek ve kadının sözle ya da fiille komşusuna sıkıntı vermesi caiz değildir. Çünkü bu konuda çok net, yasak gelmiştir. Allah Azze ve Celle mümin erkeklere, mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir buyurmuştur Ahsap 58'de. Ve Aliselatü vesselam efendimiz Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim oldukları kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığını terk edendir buyuruyor. Evet. Yine Aliselatü vesselam cehennemden uzak kalıp cennete girmek isteyen Allah'a ve ahiret gününe inanarak ölmeye baksın. İnsanlara da kendisine yapılmasını istediği muameleyi göstersin buyurmuştur. Allah bizi böyle hayırlardan kılsın. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz birbirinize buğz etmeyin, haset etmeyin, sırt dönmeyin, ilişkiyi kesmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal değildir buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Ey Müslüman hanımlar Komşu kadın diğer bir komşu Kadını hediye ettiği Üzerinde azıcık eti bulunan Bir koyun bacağından dolayı bile Aşağılamasın buyurmuştur Evet Allah Bizlere mağfiret etsin Komşunun Haklarını koruyup Gözetenlerden eylesin Otuzuncu yasaksa genel yasaklar Demek ki kardeşlerim Allah'ın Faydalı kıldığı Allah'ın helal kıldığı Allah'ın iman üzerine yönelttiği şeyleri Kabul etme Yasakladığından uzak durmak gerekiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama, hırsızlık yapmama, zina etmeme, evlatlarınızı öldürmeme, hiçbir surette iftira etmeme, ölü arkasından ağıt yakmama ve ilk cahiliyedeki gibi teberrüşte bulunmamak üzere beyatlaşıyorum buyurmuştur. Allah bizleri mağfiret etsin. Dinimizin yasakladığı şeylere düşmekten bizleri sakındırsın. Çünkü bu yasaklara düşme kıyamet gününde ateşe girmenin sebeplerindendir. Herhangi bir günah işlendiğinde ya da Allah Azze ve Celle'ye ya da Resulü tarafından yasaklanmış bir şey yaptığında kişiye düşen güzel bir tövbe istiğfardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezlerdir. Sübhaneke Allah'ım ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbulih Alhamdulillahı Hepinize alamin. Epiniz selam alıkm, ve rahmetullahi ve berekat.